Her tarafta pencereleri açıp ortalığı havalandırdık. Bizim Ali Yakup efendi bu iş olmayacak dedi. O gün ikindiden sonra ne kadar tenceresi, tabağı, kaşığı, bıçağı, ocağı varsa hepsini getirdi. Azizim, ben bu işlerin ehli değilim. İşi ehline vermek lazım. Alı şunları, atmayım günah olur. Siz de kalsın. Mümkünse Masrafı ortak olayım beraber yiyelim Yemek yaparken de ben yardım etmeye çalışırım size Getir götür yaparım Ama ötesi bana göre değil Ali Yakup Bey kitap meraklısıydı Çok kitap alırdı Arapça Osmanlıca birçok kitabı olmuştu Peki bu kitaplar sonra ne oldu? Bilmiyorum Mahmut Kaya Bey son günlerinde Ali Yakup Bey'e çok itibar göstermiş, hizmet etmiş. Ali Yakup Bey ona dua eder ve şöyle derdi. "Fakültedeki hocalar arasında Osmanlıcı ve Arapçayı Mahmut Kaya Bey kadar iyi bilen olduğunu zannetmiyorum. Prosedürü tamamlayınca profesör olur inşallah. Ali Yakup Bey tam bir Osmanlı hayranıydı. Onun Osmanlı hayranlığına hayran olurdum. Kendisine bazen şöyle derdi. Ya Hazret, ben Türk oğlu Türk'üm. Selçuklu'nun merkezi olan Konya'danım. Ya Osmanlı hayranlığı sende benden fazla. Bunun sebebi nedir? Sizler miras yedisiniz. Miras yedi nimetin kadrini bilmez. Zengin çocuğu zenginliğe şükretmez. Hamal çocuğu, ırgat çocuğu, dul ana çocuğu, nimetin kadrini bilir, şükreder. Aç susuz kalmış, kıtlık günleri geçirmiş, felaketli anlar yaşamıştır. Hicretler, gurbetler, hicranlar tatmıştır. Sizler Müslüman muhitte, Müslüman evde, Müslüman ailede büyüdünüz. Yetiştiniz, geliştiniz. Mahiler ki deryada yüzer, deryayı bilmezlermiş ha? Osmanlı gelmeseydi... Ben bugün bir kâfirdim, bir Kıp kıpkızıl bir hırvat yahut Sırp ıslavdım. Kafir Makedonyalı, Karadağlı neyse ben de o idim. Fakat Osmanlı gelmiş, elhamdülillah beni zulmetten nura çıkarmış, kurtarmış. Bizse Müslüman bir muhitte doğduk, Müslüman bir muhitte büyüdük. Küfrün, kafirliğin ne olduğunu kısmen gördük ama... Bize bir tesir olmadı elhamdülillah. İslamiyet gibi bir dini bana din olarak tanıtan Osmanlı'dır. Peygamberi Zişan gibi bir peygamberi bana lider yapmış, hakkı hukuku, batılı, hakikati, efsaneyi, hurafeyi ayırt etmeyi öğretmiş. Ben sayılamayacak kadar çok, kadri ölçülemeyecek kadar değerli nimetleri İslamiyetle kazanmışım. İslamiyeti bana getiren Osmanlı'dır. Rumeli'de herkes Osmanlı'yı sever mi? Arnavutlar Kosova Fatihi Sultan Murat Hüdavendigar'ın... ...şehit olduğu günü hep anarlar. O gün Kosova'ya Saraybosna'dan birçok boşlak gelir. Sadece Saraybosna'lılar mı gelir? Balkanların her tarafından gelenler olur. Büyük bir tören yapılır. Sultan Murat Han'a yazılan Arnavutça Mersiyeler'in okunması... ...altı saat sürer. Bu altı saat zarfında okunanlar... ...ayakta ve ağlayarak dinlenir. Altı saat ayakta ve ağlayarak 10 On binleri bulan bir kitlenin gözyaşı dökerek... ...altı saat ayakta mersi okuması ve dinlemesi... ...hangi aşkın neticesidir? İşte bu, Balkan Müslümanlarının... ...Osmanlı'ya karşı duydukları şükran hissi... ...sevgi ve bağlılıkla açıklanabilir. Bunu çok iyi bilen Avrupalılar da... Türkiye'yi Balkan Müslümanlarından koparabilmek için ne lazımsa yaptılar. Bir dönemin Türk hariciyecileri de Avrupa'nın ekmeğine yağ sürdü tabii. Türk mensupları Balkan Müslümanlarını koruyacakları yerde kıyafetleriyle, din tahsilleriyle uğraşıp gücendirdi. Maalesef öyle oldu. Oysa Osmanlı, 6 asır boyunca Balkanlarda gösterdiği tatbikatle Rumeli halkının kalbine şu kanaati yerleştirmişti. Osmanlı dürüstlüğün, sadakatin, vefanın, iffetin, namusun, şecaatin, mertliğin hülasa insanı insan eden hasletlerin sembolüdür. Saray Bosna'da meşhurdur. Nedir meşhur olan şey? Hristiyanlar birbirleriyle anlaşma, muahide yaptıklarında Türk sözü mü? Evet, Türk sözü derlermiş. Türk sözü. Yani Müslüman sözü. Evet. Çünkü oralarda Türkle Müslüman aynı şeydir. Müslüman olan birisi için Türk oldu derler. Osmanlı öyle yaşamış ki, İslamiyet'in varlığında, nurunda, aşkında, varlığını, benliğini öyle eritmiş ki, her şeyi dini olmuş. O zaman Osmanlı, her sahada örnek insan yetiştiren bir dergah, bir kapı, bir medrese, bir felsefe, bir ekoldu Küfrün küfür cephesinin Osmanlı'ya karşı asırlardır devam eden kini de bu yüzdendir işte. Bu yüzden hep içim acır. Osmanlı Balkanlardan çekildi, baba gitti, çocuklar yetim kaldı. Türkiye kenara çekiliverdi. işleridir. ben karışmam diye verdi. Ondan sonra biz Rumeli'de hep sahipsiz kaldık. Hep ezildik, hep üzüldük. Osmanlı bizim için öyle büyük bir arkaydı ki, Osmanlı'nın temsil ettiği idealler bizi canlı ve heyecanlı tutuyordu el Eserde Ruilden çok öğrenci var mıydı Arnavutluk'tan Yugoslavya'dan tahsil için esere gelmiş gençler vardı tabii Bunlar tahsillerini bitirdiler ama dönecekleri yer kalmamıştı. Döndüklerinde bir iş göremeyecek, canları da gidecekti üstelik. Telaşlandılar, yeyse kapıldılar. Bazıları Kahire ve İskenderiye'deki ecnebi şirketlerinde vazife aldılar. Kimisi tercüman, kimisi muhasip oldu. Rumellerde muhasiplik genel bir özellikmiş galiba. <gülüyor> Ali Yakup Bey bunlara çok acırdı. Hele dört yetişmiş boşnak talebenin Amerika'ya gitmek istemesi üzerine benim odama geldi. Saatlerce hıçkıra hıçkıra ağladı. Sormuştum. Neden bu kadar ağlıyorsunuz? Ne oldu ki? Daha ne olsun şu hali. Azizim. Dört yetişmiş gencimiz Amerika'ya gitmek istiyor. Hepsi okumuş, hoca olmuş. İkisinin babası saraybosnalı Hacı Mur'a zengin bir zattı. Hüseyin ile Osman onun oğulları. Hacı Mur'a şair Akif Bey'in dostuydu. Merhum kabrinde nasıl azap çeker acaba? Ali Yakup Bey'in çok basiretli, uzak görüşlü sözleri, endişeleri vardı. Daha o zamanlar derdi ki... Yarın korkarım ki Haçlılar, Ehl-i Salip Balkanlarda büyük felaketler, facialar ortaya çıkaracaklar. O günler geldiğinde Hristiyanlık alemi Sırplara, Hırvatlara hatta Kara Dağlara yardım edecekler. Fakat Müslüman boşluğun, Müslüman Arnavut'un hali ne olacak? Bosna olaylarını daha o zamandan görmüş sanki. Ben zaman zaman mesela neler olabilir diye sorardım, duygulanır ve anlatırdı. Azizim. Sizler Balkan Hristiyanlarının ne kadar vahşi mahluklar olduğunu katiyen tahmin ve tasavvur edemezsiniz. En kötüleri Sırplardır. Sonra sırayla Hırvatlar, Bulgarlar, Karadallar ve Yunanlılar gelir. Evet, Yunan zalimi ötekilere göre geri kalır. Bilhassa Sırpların kiini müthiştir. Hala İslam güneşinin Balkanlara doğuşunun hıncını, düşmanlığını taşırlar. Buğuzları kalplerini doldurur. Hınçlarını hiç unutmazlar. Ellerine fırsat geçse yapmayacakları hainlik, vahşet ve rezillik yoktur. Bu sözleri ne zaman söylemişti? 1940'lı yıllarda söylemişti. Allah Allah. Daha o zamandan işler belliymiş demek ki. Peki Balkan Müslümanlarını nasıl tarif ederdi? Balkan Müslümanlarını kendisi temsil ederdi zaten. Rumeli Müslümanları Osmanlı'dan aldıkları güçle Balkanlardaki diğer kavimlere efendilik yapmışlar. Nazik davranmışlar, yumuşak davranmışlar. Ama Hristiyanların içindeki düşmanlık birileri tarafından sürekli körüklenmiş. Ve fırsat bulur bulmaz? Mesela İkinci Cihan Harbi'nden sonra Yugoslavya'da yarım milyon Müslüman kılıçtan geçiriliyor olan evvel Mihayliyevich denilen bir general, Kuduz bir İslam düşmanı. Almanlar Üsküp bölgesinden çekildikten sonra eserde okumuş ne kadar insan varsa idam ettiriyor. Naaşlarını yedi gün caddede dar ağacında bırakıyor ibret olsun diye. Aslında Ali Yakup Bey için kendi memleketinde hiçbir imkan yokmuş demek ki. İlk memleketine dönmemiş. Ankara ve İstanbul'da çok sıkılmış, çok üzülmüş ama yine de hayatı devam etmiş. Mustafa Sabri Efendi, özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde insanların kadri kıymetlerinin gereği gibi bilinmediğini anlatırken şöyle derdi. Bizler ne kadir bilmez insanlarız. İsmail Fenni Efendi'nin Maddiun Mezhebi'nin İzmihlali adlı eserini okudum. Şaştım, hayran oldum. Biz İstanbul'dayken bu zattan hiç haberimiz yoktu. Adam neler biliyormuş. 4 lisanda hem okumuş, hem okuduğunu anlamış, hazmetmiş, tenkidini yapmış. Bu kadar bilgiyi, düşünceyi, fikri zihninde, kalbinde, ruhunda yaşatmış olan... Bu mühim zatı acaba kaç kişi tanıyordu? Acaba bu büyük adamın cenazesinde kaç kişi bulundu? Büyük diye alkışlanan sahte kıymetlerin yanında... ...bu gibi asil ve nezih insanların kadri kıymetleri ne zaman bilinecek? ''Ali Yakup Bey merhum, şu yarım hocalar milleti perişan ettiler Yahuder. Ve başından geçmiş bir vakayı şöyle anlatırdı. Üsküpte ulu camide Ramazan günü biri ediyor. Çok şakrak bir konuşması var. Ya şu hocayı bir dinleyeyim dedim. Oturdum. Allah Allah. Arapça ibareler okuyor ama Arapça demeye yüz şahit lazım. Nasıl olsa bilen yok ya. Salla gitsin. Arapçası nasıldı? Müminli anlatırken. Yani hoca keyisi de Fatini de bilmiyor Keyisi yani akıllı keyis Yani çuval okuyor Fatini de yani idrak sahibi ve zekiyi Kutun yani pamuk okuyor Peki izah ederken nasıl açıklıyor? Laf bol Adam cerbezeli Diyor ki <gülüyor> Mümin Pamuk çuvalı gibidir yani bu ne demek? Şu demek. Efendi, Müslüman pamuk çuvalı kadar bembeyaz, saf, süt gibi, kar gibi. Yani gilli yok, kışı yok. Pamuk, nasıl ki kozasından toplanmış, çuvala konmuş, toprak görmemiş, toz bile değmemiş. Vaiz böyle yarım saat konuştu. O mübarek Ramazan günü halkı meshetti. Öyle anlatıyor ki Neredeyse beni de inandıracak. boğaz bitti, hocanın yanına gittim. Hocam, öyle konuşmalar vardır ki insanı büyüler. Böyle buyurulmuş. Bana bu nasıl olur diye sorsalar, size örnek gösteririm. Tebrik ederim. Ne oldu ki? Daha ne olsun ya? Becerdin. Kutun kelimesini nasıl çıkardın? Ee, sormayın. Matbaadan ürettik noktayı düşürmüş. F olmuş. Noktasını ben yerine verdim Kaf oldu. F kaf olunca ne oldu? Güzeldi. Hocam neyse becerdin. Ama bu her yerde olmuyor. E, ne olacak peki? Şu elimdeki senin yanlış dediğin nüshar. Harp ne? Evet. İşte bak. Bir noktası yok. Bu kelimeyi okuyamaz mıyız? Ya da şöyle diyelim. Bu kelime... Keyyusun ne demek? kiyasetebilir misin? Akıllı demek. Yani mümin akıllıdır. Diğer kelimeye gelelim. Fe ile okuyalım. Fatinun. Fethanetten fatin. İdrak sahibi, zeki, dirayetli, aldanmaz, fethane sahibi demek. Allah Allah. Yani öyle mi diyorsunuz? Bu Arapça zor şey. Ya hakikaten bu Arapça zor lisan. 21. Bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Produksiyon.